Evet arkadaşlar. Vela ve bera meselesini işliyoruz. Dostluk ve düşmanlık. Geçen hafta dostluk ve düşmanlıkla alakalı birkaç şekil sıralamıştık, saymıştık. Bu hafta da inşallah yine konunun içerisinde birkaç başlıkla devam edeceğiz. Birincisi dostluk ve düşmanlık hususunda günümüzdeki insanların durumu, yani toplumumuzdaki insanların durumu. Bunu üç başlık altında ayırıyoruz. Birincisi, mutlak olarak sevgiyi ve dostluğu hak edenler. İkincisi, mutlak olarak buğzu, kini, nefreti ve düşmanlığı hak edenler. Üçüncüsü ise bir yönleriyle sevgiyi ve dostluğu diğer yönleriyle de buzu ve düşmanlığı hak edenler olarak. Evet. Birinci mesele yani mutlak olarak genel manada her müminin, her Müslümanın sevmesi gereken, dostluk yapması gereken, yardım etmesi gereken, desteklemesi gereken kısım veya bunları hak edenler kimlerdir? Allah'a Ve Resulüne iman eden Allah Azze ve Celle-i olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak Resul olarak kabul eden ve imanlarında ihlaslı olan müminler. Dinin tüm şiarlarını yerine getiren bilerek amel ederek ve itigat ederek İslam'ın tüm tüm emirlerini kabul edip bunlarla amel etme çabasında olanlar. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine sımsıkı sarılıp Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın emirlerine sımsıkı sarılıp yasakladıkları nehyettiği şeylerden de var güçleriyle kaçmaya çalışanlar Allah'ın yasakladığı ve Resulü'nün yasakladığı şeylerde ise kendilerini tutanlar Allah için seven Allah için buğz edenler Allah için Allah için Allah için düşmanlık yapanlar yani tabiri caizse imanının gereği gibi bir hayat süren kişi ise bu bunun hem sevilmesi hem de bu kişiye dostluk yapılması tüm müminlere ve müslümanlara vaciptir, farzdır Allah'a ve Resulüne iman etmiş Ve demin saydığım, teferruatlı bir şekilde saydığım şekilde ve imanının gerektirdiği şekilde, gereği şekilde yaşayan, imanını tabiri caizse yeryüzüne yaşatan bir müminse, ona tüm, onu tüm müminlerin ve Müslümanların sevmesi, dostluk kurması, desteklemesi, yardım etmesi nedir? Vaciptir ve farzdır. Evet. Bununla alakalı Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnname waliyyukumullah wa Muhakkak ki sizin veliniz, dostunuz, sizi sevecek olanlar, size dostluk yapacak olanlar, destekleyecek olanlar, size yardım edecek olanlar Allah'tır, Rasul'üdür namazını dost doğru kılan, rükû edenlerle beraber rükû ederek zekat veren müminlerdir. Yani burada müminlerin diğer müminlerin dostu olduğunu ama nasıl müminler olduğunu söylüyor. Namazını dost doğru kılıp rükû edenlerle beraber rükû eden ve zekatlarını veren müminler olarak söylüyor. Yani bu sıfatı taşıyan müminlere tam manada dostluk yapılması gerekir. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle'den, Resulü'nden ve iman edenlerden de yüz çevirirse, dostluğu onlara değil de kafirlere veya başkalarına yaparsa, muhakkak ki Allah'ın taraftarları, Allah'ın ordusu, onlar Galip olanlardır. Evet, yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı. Şöyle buyuruyor, el اَلْمُسْلِمُ أَخُلْمُسْلِمْ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Yani Müslüman, Müslüman'ı sevmesi gerekir. Müslüman, Müslüman'a dost olması gerekir. Müslüman, Müslüman'ı desteklemesi, onunla yardımlaşması. Ufacık parmağımızın, parmağımızın ucuna bir iğne batsa, diken batsa, vücudumuzun her yeri hissediyor mu? Hissediyor. Yani vücudunda herhangi bir yer şiddetli bir şekilde ağrısa onunla beraber tüm vücut ağlıyor. Tüm vücut ağlıyor. İşte diyor ki müminler kendi aralarında böyle olması gerekir. Yani Ahmet ağladığı zaman Mehmet etkilenmesi lazım. Ahmet'e bir zulüm olduğu zaman Mehmet kesinlikle elini taşın arkasına koyması lazım. Dostluk dediğimiz zaman bu şekilde dostluk olması gerekiyor. Müminler kendi aralarında tek vücut gibidir. Herhangi bir vücut bir uzuv rahatsızlandığı zaman tüm uzuv, tüm vücut, tüm ceset o rahatsızlığı gidermek için en yakın zamanda seferber oldular. Evet. Bununla alakalı hadisler çok. Yani sıralamaya kalksak dostlukla alakalı müminin müminden başka dostluğunun olmayışı, müminin mümini desteklemesi, koruması, onu teslim etmemesi, ona zulmetmemesi, ona sahip çıkmasıyla alakalı Gerçekten hadisler ve ayetler çok. İkincisi ise bir yönden bir yönden sevgiyi ve dostluğu <gülüyor> hak edenler, diğer yönden de buğzu ve düşmanlığı hak edenler. Yani bir <gülüyor> mümin var ki, bir Müslüman var ki, bir tarafıyla sevilmeyi, dost olmayı hak ediyorsa, diğer tarafıyla da düşman olmayı, buğz edilmeyi hak ediyor. Ama buna yapılacak olan buz ve düşmanlık, ...asıl kafire yapılacak olan buğz ve düşmanlık gibi değil. İlkisinin arasında fark var. Peki bunlar kimdir? Birincisi yani kendilerine hakiki manada mutlak olarak dostluk ve... ...sevginin besleneceği insanlar müminler halis olan müminlerdi. İmanlarının gereğiyle yaşamaya çalışan müminlerdi. İkinci kısım bir tarafta... ...dostluk ve düş, kendilerine sevgi beslenilen... ...diğer tarafta buz ve düşmanlık beslenilenler ise... Müminlerin isyankarlarıdır, günahkarlarıdır. Allah'ın emirlerini terk eden, Resulünün emirlerine kulak asmayan, hayatı kendisine hayat etmiş, bir taraftan namaz kılarken diğer taraftan haramlar işleyen, dine çok önem vermemiş, hayatında dini olsa da olur olmasa da olur gibi kabul edip bir taraftan da Allah'ın varlığına, Allah'ın hak olduğuna, ibadete layık ilah olduğuna iman ettiğini söylemiş gibi yani bir tarafıyla mümin gibi yaşarken diğer tarafıyla da kafir gibi yaşayanlara mutlak olarak dostluk ve sevgi beslenilmez. Yani tamamıyla kendilerini İslam hayatına adamamış onu da yapan bunu da yapan tabiriyle Allah'ın da yoluna gidip şeytanın da peşinden giden bir kişi kişiyse bu kişinin Allah Azze ve Celle yaptığı İbadet, Resulüne tabi olma hususuyla alakalı dostluk besleriz, ona sevgi besleriz ama şeytanın yolundan gittiği hususuyla alakalı ise buğz ederiz, düşmanlık besleriz. Ta ki bizim almış olduğumuz tavrımızla, yaptırımlarımızla, buğzumuzla, düşmanlığımızla bu kişi o isyankar hayatını terk etmesi gerekir. Yani ne zamana kadar biz bu kişiye bir taraflı olarak buğz ederiz, düşmanlık yaparız? Ta ki hayatındaki o eksiklikleri terk edip tamamıyla Allah'ın yoluna girinceye kadar. Evet. Bir taraftan salih amel işleyen, diğer taraftan kötü işler yapan, dünyanın işlerine dalıp ahiretin işlerini terk eden, helalları çok boş bırakıp haramlara dalan, bunun gibi insanlar, bir taraflarıyla dostluğu, bir taraflarıyla da düşmanlığı hak eden insanlardır. Evet. Bununla alakalı tabii düşmanlığın haddini sınırını belirlemek zorundayız bu insanlara karşı. Çünkü bunlar Müslümanlar. Bunlar Müslümanlar. Her ne kadar isyankar da olsalar, günahkar da olsalar, bunlar Müslüman oldukları için bunlara yapacağımız düşmanlıkla ...bunlara gideceğimiz kinle kafirlere yapılacak düşmanlık arasında fark var. Bir gün sahabelerden içki içen bir e, sahabe... ...içki haram olmasına rağmen içki içmiş olan bir sahabe... ...Rasûl-u Sallallahu aleyhi ve sellem yanına getirir, getirilir. E, rasûl Sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki o sahabeler de... ...içki içtiği için haram olmasına rağmen o sahabeye lanet ederler. Aleyhissalatu vesselamın yanında. Lanet ederler. Yani lanet okurlar üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızar der ki kesinlikle ona lanet okumayın. Ben bunun Allah'ı ve Resulü Allah Azze ve Celle'yi ve Resulü'nü sevdiğinden başka bir şey bilmiyorum bununla alakalı. Yani buna lanet okumayın. Tabi i̇çki içmiş olabilir ama bu kişinin Allah'ı ve Resulü'nü sevmesinden başka ben başka bir şey bilmiyorum. O zaman yani bizim düşmanlığımız veya buzumuz tavrımız yaptırımlarımız lanet derecesine Ulaşmayacak. Kafirlere yapılan düşmanlık derecesine ulaşmayacak. He, tutumumuzu yapacağız, tavrımızı takınacağız, uzaklaşacağız, yaptırımlar uygulayacağız, buğz edeceğiz, düşmanlık yapacağız ta ki o amellerini terk etsin. Tüm hayatını Allah Azze ve dinine alasın diye. Diyor ki Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam, Bukhari hadisi, La tel'anûru, ona lanet etmeyin. Allah'a yemin olsun ki ma alimtu illa ennehu yuhibbullahi ve rasuluhu Ben onun Allah'ı ve rasuluhu sevmesinden başka bir şeyini bilmiyorum. Yani o Allah'u ve rasuluhu seviyor. Ona kesinlikle lanet okumayın diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Üçüncü ise insanların arasındaki kısım mutlak olarak kendilerine düşmanlığın ve buğzun uygulanması gereken insanlardır. Bunlar da Apaçık kafirlerdir. Müşriklerdir. Şirklerini ve küfürlerini açık bir şekilde inat ederek izhar eden, açıklayan, yaptığı amelin üzerinde duran açık kafirlerdir bunlar. Yani kendilerine apaçık düşmanlık beslenmesi gereken. Bunlar peki kimler olabilir? Yahudilerdir, Hristiyanlardır, müşriklerdir, ateistlerdir, putperestlerdir, mecusilerdir. Münafıklardır ve bildiği halde kendisini dinden çıkartan amelleri bilerek yapan ve kendisini İslam'a nispet eden müşrikler ve kafirlerdir. Hani kendisini İslam'a nispet ediyor ama yaptığı amelin de kesinlikle kendisini İslam milletinden çıkarttığını biliyor. Bu ameli bilerek yapıp kendisini de İslam'a nispet eden münafıklardır insanlardır. Onun için yani bu saymış olduğumuz gruba kesinlikle var gücümüzde buuz edip düşmanlık yapmak zorundayız. Bu grup kesinlikle sevgiyi, muhabbeti, saygıyı, yumuşaklığı hak etmeyen bir gruptur. Bu grup buzu, kinin, nefreti ve düşmanlığı hak eden bir gruptur. Yalnız daha önce dediğim gibi davet farklı bir şeydir. Davet yapacak insana farklı davranabilirsin. Davet yaparken kalpleri yumuşatılsın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş ganimetlerin içerisinden bu tip insanlara bir fey bir e, bir miktar mal dahi ayırmıştır. Onun için davetin bu meseleyle alakalı üslubu farklı. Biz genel manada ama bunu bileceğiz. Diyelim ki davet yaptık. Davetimizden herhangi bir şekilde e, etkilenmeyen veya kabul etmeyen Ki bu arada da hala İslam'a düşmanlığını sunuyorsa kişi biz de aynı şekilde ona açık bir düşmanlık göstereceğiz. Evet. Böyle bir ameli yani böyle bir düşmanlığı yapmamızı Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde bizden şöyle talep ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatında hitap bütün müminlere Ya eyyühen nebiyyü, Cahidil kuffara vel munafiqine Vagludd aleyhim Vamevahum cehennem ve bi'sel masir Ey nebi Ey peygamber Kafirlerle ve münafıklarla cihad et Kafirlerle ve munafiqlarle Cihad et Vagludd aleyhim ve onlara Katı davran, onlara sert davran Onlara buğz et Bu ne demek? Tüm müminlere yapılan biregirdir Ey müminler Yani ey peygambere iman etmiş müminler sizler de kafirlerle münafıklarla cihad edin ve onlara karşı sert olun. Kesinlikle onlara karşı yumuşak olmayın. Ve mevâhum cehennem çünkü onların varacağı yer cehennemdir ve bi'sel masir ve on ne kötü varış yeridir. Evet. Çünkü kafirlere ve müşriklere bu denli buz etmek ve düşmanlık yapmak bizim imanımızın gereğidir. Yani imanımızın tamam olabilmesi için, akidemizin sahih olabilmesi için kesinlikle dostluk ve düşmanlık demiş olduğumuz akidenin yerine gelmesi bu amelin kafirlere acımaksızın Allah'ın diniyle savaşan Müslümanlara zulmeden insanlara hiçbir yumuşak hiçbir yumuşak şekilde davranmaksızın sert bir şekilde muamele yapılmasını istemiştir. Bu bizim tevhidimizin ihlasındandır. Akidem, akidemizi sevdiğimize bir alamettir. Bu akideyi sevdiğimize bir alamettir. Hani kişi ya bu kadar da düşmanlık olmaz ki kardeşim derse bu kişi kendi akidesini sevmiyor manasına gelir. Bu amel bizim tevhidimizin ihlasının alametidir. Akidemizin Akilemizi sevdiğimize bir alamettir. Ve bu Allah'a, Allah Azze gönderdiği dine, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve <gülüyor> muvahhid olan müminlere gösterilmesi yapılması gereken dostluğun bir alametidir. Yani müminlere dostluk yaparken aynı şekilde mukabil olarak kafirlere düşmanlık yapmak Allah'ı sevmenin bir alametidir. Allah'ın gönderdiği dini sevmenin bir alametidir. Dini getiren ve Resul'ü sevmenin bir alametidir. Ve muvahhid olan müminlere dostluk yapmayı gerektiren bir alamettir. Evet. Bir de diğer bir mesele bu konuyla alakalı. Allah için yapılan dostlukla alakalı bazı E, gerekler, bazı hukuklar vardır. Yani bizler Allah için seveceğiz, Allah için dostluk yapacağız. Bunun bazı şartları vardır. Yani bunu e, kimler yerine getirmiş olur? Neyi yaparsa insan Allah için dostluk yapmış, Allah için sevmiş olur veya bu akideyi yerine getirmiş olur. Bunun diyor bir takım neyi vardır? Şartları vardır. Birincisi bu şartlardan birincisi kafirlerin beldesinden Müslümanların beldesine hicret etmektir. Kafirlerin yani e, darul harp olan veya darul küfür olan diyarlardan Müslümanların beldelerine İslam'ı rahat yaşayan beldelere hicret etmektir. Mustazahlar ve farklı farklı sebeplerle hicrete güç getiremeyen, hicrete yol bulamayan bundan muafutulmuştur. Ama kişinin velâ ve berâ akidesinin yerine gelebilmesi için yani Müslümanları sevdiği iddiasının yerine gelebilmesi için Müslümanlarla beraber olması gerekir. Onun için ne diyor? Hicret etmesi gerekir o kişinin dinini rahat bir şekilde yaşayabilmesi için. Bununla alakalı Allah Azze Celle, Nisa suresinde اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْظَالِمِ Nefislerine zulmederken meleklerin kendilerinin canlarını aldığı insanlar meleklerin onların yani vefat ettirdiği, canlarını aldığı insanlar onlara siz neredeydiniz diye sorulur. Nerede yaşıyordunuz, neredeydiniz diye sorulur. Kunna fî Onlar da derler ki bizler yeryüzünde mustazaflardık. Yeryüzünde mustazaflardık. Buradaki mustazaf e, hani hakiki manada mustazaf değil tabi kendini o şekilde isimlendiren, adlandıran قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا yeri, Allah'ın arazisi, arzı geniş değil miydi? Niçin hicret etmediniz? أولئك موأهم جهنم يذكر işte onlar cehennem ashabıdır. واسع مصيرًا onda kötü varış yeridir. إلا المستضعفين ancak zayıf olan insanlar. Mustafla'lar. <gülüyor> müstesna kimden? Minar ricali ve nisa'i vel, -nisa vel Erkeklerden adındanlardan ve çocuklardan zayıf olanlar la hiçbir şekilde hicrete yol bulamayıp eee gücüde yetmeyen buna da güç yetiremeyen insanlar bundan muaf tutulmuştur. Tabala ki Allah aiyafu anhu. Umulur bu mazeret sahibi olan insanlar affeder. Vekarallahu afu ve gfora bağışlayıcı ve affedicidir. Evet yani Gücü yeten eğer ortamında Allah'ın dinini yaşayamıyorsa ve gücü de varsa hicret etmeye, hicret etmesi onun Allah için sevmesine Allah için dostluk yapmasına bir alamettir. Çünkü hicret gerçekten basit bir şey değil. Hicret belki yeri geldiği zaman cihad etmekten daha zordur. Çünkü e, toplumu terk etmek, akrabayı terk etmek, eşi dostu terk etmek, vatanı terk etmek, evini terk etmek veya gelmez derse aileni terk etmek, aileyi terk etmek gerçekten zor bir iştir. Onun için bu hususta hani mazeretli e, olmayanların dışındaysa Allah Azze ve bu işin önemli olduğunu bildirmek için ayette yani gerçekten tehdidi bir ifade kullanmış. Diğer bir mesele ise yaşadıkları toplumda Allah için dostluk yaptığını söyleyen insanlar, Müslümanların cemaatlerine katılmak zorundadırlar. Yaşadıkları toplumlarda, Müslümanların cemaatlerine katılmak zorundadırlar. Eğer Allah için sevdiğini, Allah için dostluk yaptığını söylüyorsa bir kişi, çünkü hem Allah Azze Celle hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam'ın da şiarıdır bu, tefrikayı, ayrı yaşamayı, tek yaşamayı nehyetmiştir. Onun için kesinlikle Müslümanlarla beraber hareket edip Müslümanların cemaatına katılması gerekir. Bu da kendisini Allah'a ve Resulüne ulaştıran hak yoldur. Hak yolda giden cemaattir. Bu cemaata kendisini kesinlikle nispet etmesi gerekir. Aksi takdirde cemaatlara bağlanmayıp cemaatlara, cemaatlardan ayrı, cemaatlara düşman bir şekilde yaşarsa bu da kesinlikle dostluk akidesini yerine getirmemiştir. Bunun adaka Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ مُشَاكَتِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Kendisine hidayet tamamen açıklandıktan sonra, açığa çıktıktan sonra Rasul'e düşmanlık yapanlar, Rasul'den ayrılanlar, Rasul'den uzak duranlar وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Ve müminlerin yolunun dışında başka bir yola tabi olanlar. Müminlerin cemaatinin dışında başka bir cemaate tabi olanlar. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّم Döndüğü şekilde onu diyor döndürüriz ve onu cehenneme sokarız. O ne kötü varış yeridir, giriş yeridir. Evet onun için bu da ikinci bir şart ki Müslümanların cemaatına ilhak etmek zorundadır. Bizim dostluk akidemiz bize bunu emretmekte. Evet. Üçüncüsü ise <gülüyor> kendisi için sevdiğini veya kendisi için istediğini aynı Müslüman kardeşleri için sevmek ve istemek. Kişi Allah için sevdiğini, Allah için dostluk yaptığını söylüyorsa o dostluk yaptığı ve sevdiği insanlara aynı kendisi için ne istediyse onlar için de isteyecek veya kendisi için neyi seviyorsa onların için de aynı şeyi sevecek. Onların yani kendinden şerrin uzaklaşmasını Kendine şerdef etmek isteyen, devamlı etrafında hayır olmasını isteyen kişi aynı şekilde müminlerin de bu sıfatla sıfatlanmasını isteyecek. Onlarla her ortamda beraber olmaya, onlarla oturup kalkmaya gayret edecek. Meşveresini, istişaresini müminlerle yapacak. İstişaresini kesinlikle ve kesinlikle müminlerle yapacak. Evet. Dördüncüsü ise kesinlikle ve kesinlikle müminlere karşı casusluk yapmayacak. Müminlerin sırlarıyla alakalı, müminlerin haberleriyle alakalı hiçbir şey ne yapmayacak? Kafirlere nakletmeyecek, kafirlere taşımayacak. Bunun alakalı Allah Azze ve Celle ve la tecessesu diyor. Ee, surenin adı neydi? Hucurat suresi. Hucurat suresi. Ve vale la tecessesu. Casusluk yapmayın. Bu e, ölü eti yeme ile alakalı... E, yani o önündeki ve sonundaki ayetler. O meseleden bahsede bu bu ayetlerin içerisinde ve vale la tecessesu ifadesi geçiyor. Yani ne yapmayın? Casusluk yapmayın. Casusluk kime karşı yapılır? Müslümanlara karşı yani. Müslümanların sırlarını vermek, Müslümanların sırlarını ifşa etmek... Bu da kesinlikle caiz değildir. Her halükarda Müslümanların arasını bulmaya çalışmak, Müslümanları devamlı kafirlere karşı izzetli gösterecek işlerle meşgul olmak, yani Müslümanların bir açığı varsa kapatmak, Bak çok önemli şeyler, Müslümanın bir eksiği varsa aman kafir görmesin, düşmanımız görmesin deyip onun eksiğini kapatmak, tamamlamak, Müslümanın yanında olmak, ve iki müslümanın arasını düzeltmek iki grubun arasını müslüman grubun arasını düzeltmek ıslah etmekte Allah için sevmeğin Allah için dostluk yapmanın içerisine girer ve in taifeten minel mu'minina iqtatelu şeytân müminlerden iki taife birbiriyle savaşırlarsa faslihu beynehuma aralarını ıslah edin aralarını düzeltin fe birisi haddi aşarak diğerine saldıracak olursa faqatilulletî tabaghay hatta tafi'a ila emrillah Allah Azze ve Celle'nin emri açığa çıkıncaya kadar siz bagi olan, azgınlık yapan gruba karşı savaşın, diyor Allah Azze ve Celle. فإنفائت فاصليحوا بينهما Şayet vazgeçerlerse aralarını düzeltin. فاصليحوا بينهما بالعدل وaksitu Yani adaletle onların arasında hüküm veren adaletler aralarını düzeltin. إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسَتِينَ Muhakkakken Allah Azze ve Celle adalet sahiplerini, adaletle davrananları sever. Evet diğer bir mesele Bunlar hep Allah için sevmeye Allah için düşman olmaya delalettir Nedir? Müslümanlara düşmanlarına Karşı yardımcı olmak Müslümanlara Müslümanların düşmanlarına karşı Müslümanları Desteklemek Müslümanlarla beraber olmak Müslümanları her harükarda kafirlere karşı Korumak Müslümanların Kısa Düşman olduğu kafirlerle kesinlikle ve kesinlikle bir arada olmamak, aynı ortamda bulunmamak, onların yaptığı amellerin meşrulaştıracak hiçbir amele karışmamak, kafirlerin gücünü yükseltecek hiçbir eylemde bulunmamak, kafirlerin sayısını artmasını gösterecek hiçbir ortama katılmamak, bu da Allah için sevmenin, Allah için dost olmanın bir gereğidir. Evet. Edao huququhum min min ayadeti'l-marid. Diğer bir mesele ise bu da hani belki yer yer yapıp yer yer terk ettiğimiz bir mesele ki <gülüyor> Müslüman kardeşlerin arasında hasta olanları, cenazesi olanları ziyaret edip o konuyla alakalı Müslümanın üzerinde düşen görevi en güzel şekilde yapması. Hasta olan varsa kardeşini ziyaret etmesi ziyaret ettiği zaman bir eksiği varsa bir ihtiyacı varsa onu gidermesi o konuyla alakalı başka Müslümanları da teşvik etmesi cenazesi varsa cenazesini defininde ve namazında bulunması cenazesinde ona dua etmesi Allah'tan onun için mağfiret ve af dilemesi ve her halükarda müminlere dua edip Müminleri, müminler için Allah'tan istiğfar dilemesi. Hem ölüleri için hem de dirileri için. Evet, diğer bir mesele ise müminlerin, yani mümin olan kardeşlerini kesinlikle küfürle itham etmemesi, onları tekfir etmemesi, kanını, canını, malını helal görmemesi, her ne kadar günahı olursa olsun, Zulmü olursa olsun tabiri caizse isyanı olursa olsun İslam çizgisi içerisinde kaldığı müddetçe kesinlikle Müslümanın malını, canını ve kanını helal görmemesi. Ona bu hususta gerekli e, uygulamaları yaparak onun bu amellerini terk etmesi için ona yardımcı olması. Evet bununla alakalı Allah Azze diyor ki ya اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Lâ yesghar kavmum min kavmin ase ey yekunu khayran minhum. Ey iman edenler. Ey iman, eden, ey iman edenler. Yani erkeklere ilk kitap, çünkü ayetin devamında kadınlarla alakalı geliyor. Sizlerden hiçbir kimse, hiçbir kimseyi tahkir etmesin, alçak görmesin, alaya almasın Hiçbir mümin erkek, hiçbir mümin, hiçbir mümin, hiçbir, mümin, hiçbir, mümin, hiçbir, mümin, hiçbir mümini Ve hiçbir mümin kadın, mümin kadını alaya almasın, eğlenceye almasın, tahkir etmesin, alçak e, kabul etmesin. Umulur ki o ondan daha hayırlıdır. Yani sizin alaya aldığınız, tahkir ettiğiniz umulur ki diyor ondan daha hayırlıdır. وَلَا تَلْمِذُوا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Nefislerinizi temize çıkartmayın. Birbirinize e, lakaplar takmayın. Yani Müslümanları birbirine düşürtecek Tefrikaya sebep olacak, aralarında buğzu ve nefreti gerektirecek her türlü eylem Müslümanlar için ne nehyedilmiştir. Yani müminler arasında tefrikaya, buğza, nefrete, kine sebep olacak her türlü amel müminler için ne nehyedilmiştir. Aklına gelirse gelsin. O amelin o ortamda yapılması mubah dahi olsa, eğer bir mümine fitne arz edecekse mümin o ameli kesinlikle yapmaması gerekir fitneye mahal vermemek için arkadaşlarının arasında, müminlerin arasında bir boğuz ve kin sokmamak için. Evet. Gıy, mümin, mümin kardeşinin gıybetini yapmaz. Arkasından çekiştirmez. Açığını aramaz. Hiçbir şekilde e, diğer müminlerin arasında bir müminin küçük düşürmez. Bu saydıkları şeylerin hepsi Allah için sevmek ve Allah için düşman olmaya bir alamettir. Bununla alakalı <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor <gülüyor> Mümin müminin Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez onu teslim etmez. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ اَخِيهِ كَانَ اللّٰهُ فِي Kim bir mümin kardeşinin ihtiyacı üzere olursa yani devamlı ihtiyacını giderirse Allah azze ve celle de onun ihtiyacını giderir. Bir rivayette Allah da onun ihtiyacını kıyamette giderir. Kıyamette insanın neye ihtiyacı olur? Sevaba ihtiyacı olur. Kıyamette insanın şefata ihtiyacı olur. Kıyamette insanın cennete girmeye ihtiyacı olur. Allahu Teala diyor onun ihtiyacını giderir. Ve men farrace an muslimin kurbeten kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı, bir musibeti kaldırırsa tarracatallahu anhu kurbeten min kurbe yevmil kıyamet. Allahu Teala da o kişiden kıyamet günü bu tip sıkıntıya musibeti kaldırır. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَ اللّٰهُ يَوْمَ الْكَيَانَةِ yani Kim de dünyadayken bir Müslümanın günahını, eksiğini, açığını gizlerse, örterse, ifşa etmezse Allah Azze ve Celle'de kıyamet günü o insanın diyor açığını örter, gizler, onu ne yapar? Gerekirse hani günahını görmezden gelir, affeder, mağfiret ederek cennetine sokar. yani Müminlerin birbirleri arasında bu denli yardımlaşmaları, birbirlerini bu şekilde sevmeleri Allah katında büyük bir ameldir, büyük bir ibadettir. Ee, Allah Azze ve inşallah hepimize böyle bir sevgi ve dostluk kurmayı nasip etsin. Aynı şekilde kafirlere de bizde iste, bizden istenilen şekilde buğz ve düşmanlık yapmayı bizlere nasip etsin. Evet, burada kalalım inşallah. Subhaneke Allahümme, bihamdülillah. <gülüyor> Eşhedü ve la ilahe illa ent. Nestağfirullahümme, hümetullahiyle.